Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatürlüğü. 1421 Hicri yılınız. Hayırlı olsun. Muharrem Hicri senenin birinci ayıdır. Bir Muharrem'de Hicri yılın birinci günü olmuş oluyor. Hicri takvim efendim, tabi Müslümanların dini bakımdan çok dikkatle takip etmeleri gereken bir takvim. Çünkü Ramazan bu aylardan biri olmuş oluyor. Hicri takvimin aylarından birisi. Hac bu Hicri takvime göre belli oluyor. Kandiller bunlara göre belli oluyor. efendim Sonra Peygamber Efendimizin Mevlid-i Şerif'i yine bununla ilgili. Aşure günü, işte önümüzde Muharrem'in onu efendim, yine bu takvimle ilgili. Onun için e, bizler için çok önemli. Müslümanlar için, Müslümanın dini hayatındaki ibadetleriyle yakından ilgili. Bu 1421 yılının ve bundan sonra gelen yılların alemi İslam için, bütün insanlık için hayırlı olmasını temenni ederim. Tabi Müslümanlar için hayırlı olması, Müslümanların zulümden, efendim, kahırdan, baskıdan, elemden, haksızlıklardan kurtulması, efendim maddi manevi, Musibet ve felaketlerden, semavi arazi afetlerden mahfuz olması manasına. Bütün insanlığın iyiliğini istemek de hepsinin Allah'ın sevdiği kullar olması, sevdiği yolda yürümesi, imana gelmesi, Müslüman olması. Böylece ahiret saadetini kazanması manasına. Tabii bizim için bu çok önemli ve biz bunun için çalışmalıyız. Zaten bu 2000 yılını da bu bakımdan önemli bir dönüm noktası olarak ilan ettik kardeşlerimiz var güçleriyle hem kendi yakın çevrelerine hem halka halka dışa doğru açılarak bütün dünyaya efendim Allah'ın varlığını birliğini, İslam'ın ana e, efendim güzelliklerini, temel efendim özelliklerini anlatacak bir e, canlılık içine faaliyet içine girecekler ve çok çalışacaklar, güzel anlatacaklar çünkü Müslümanı yanlış göstermek Müslümanlığı yanlış tanışmak için uğraşan kötü niyetliler var. İslam'ın güzelliğini şöyle bir düşünün: Yeri göğü yaratan alemlerin Rabb'ına kul olmak nerede? Bir de şu Afrika'da Uganda'da efendim binlerce kişi kendisini öldürmüş, intihar etmiş. Efendim Hristiyanlık namına Hristiyanlıktaki bir inanç. Yani bunların ne kadar yanlış olduğunu anlatsalar ya bizim yazarlarımız var. Efendim, işte bunları bahşiş ya bak İslam ne kadar güzel. İntihar yasak. Şimdi bir tanıdığın hanımı telefon etmiş bizim hatıla. Efendim çok üzüntülerinden bahsetmiş. İntiharı düşünüyorum ama İslam'da intihar etmek olmadığı için etmiyorum demiş. Kade edilmez. Çünkü can emanettir. Emaneti güzel koruma lazım. İslam'ın güzelliklerini bilmek ve bildirmek gerekiyor. Bir tarafta İslam'ın cana bakış tarzı, hayata bakış tarzı, insanlara bakış tarzı onu korumayı ana amaç edinmesi. Bir taraftan da efendim din namına insanları intihara sürükleyen sapık inançlar. Bunların dile getirilmesi lazım. İnsanın insana tapınmasının doğru olmadığını kulun kula kulluk etmesinin iğrenç olduğunu, putlara tapmanın yanlış olduğunu efendim Allah'ın bir olduğunu efendim, varlığını, birliğini lütfunu, keremini Efendim güzel sıfatlarını esma yürüsnersini şöyle Yunus gibi, Mevlana gibi tatlı tatlı hepimizin anlatması lazım. O, o bakımdan bu 1421 hicri yılımız da inşallah bir atılım yılı olur ve herkese İslam'ın gerçek güzelliklerini, bakın bu pırlantadır, bu yakuttur, bu zümrüttür, bu kocaman bir emselsiz efendim incidir, bu kocaman bir efendim e, kolye'nin kocaman efendim baş efendim e, şeyi olan mücevher olan işte efendim kocaman bir elmas er, fırlatadır filan diye İslam'ın bütün güzelliklerini anlatmamız lazım. İşte başka inançlar işte İslam diye göstermemiz lazım. Başkaları elde ettikleri hırsızlıklardan, soygunlardan, sömürülerden, zulümlerden elde ettikleri paralarla zenginleyince bir de etrafa efendim yanlış inançlarını doğruymuş gibi Efe efe anasını kalkışıyorlar ya evet bu yeni yıl hayırlı olsun diyoruz hepimize nice nice e, yıllara sağlıklı, afiyetle sevdiklerimizle ulaşalım diye Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyoruz şu mübarek efendim vakitte ve Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edilmiş bir hadisi şerifi okuyorum Derviş diye efendim tasavvufa nefis terbiyesine efendim dair bilgileri anlatan ana efendim şeylerden birisi. Fikirlerden birisi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar ki bu hadis-i şeriflerinde inne hazihil kulube tasda'u ve ma yasda'u lhadidu izâ ma' kıyıl ya Resûlallah ve ma cilâ'uha kâle kesretü zikril mavti ve tilâvetül ve tilâvetül Kur'an'ı. Bu e, mübarek hadisi şerifin manası şöyle. İnne hazihil kulub. Bu gönüller, bu kalpler muhakkak ki tasda'u. Paslanırlar. Kemâ yasda'ul hadidü. Demirin paslandığı gibi. İzâ esâbehül ma'u. Kendisine su değdiği zaman Suya maruz kaldığı zaman demirin sudan dolayı paslandığı gibi, nemden, rutubetten dolayı paslandığı gibi bu kalplerde paslanır diyor Peygamber Efendimiz. Biliyorsunuz kalp sözü Arapça'da tam Türkçe'deki gönül sözünün karşılığıdır. Gönül de böyle bir halden bir hale dönmek giyiliğinden geliyor Türkçe'de. Arapça'da da kalpte takalüp etmek, kalıptan kalıba geçmek manasında oradan geliyor. İnsanın gönlü halden hale geçiyor. Kah ağlıyor, kah gülüyor, kah seviniyor, kah üzülüyor, kah ümitleniyor, kah yese düşüyor. Bin bir türlü duyguları var insanın, iç dünyasının. İşte gönül, e, kalp bu. Yani kalp e, Arapça'da iki manaya kullanılıyor. Türkçe'deki Efendim, yürek manasında kullanılıyor. Yani şu canlıların kanlarını vücutlarına pompalayan tık tık atan yürek manasında kullanılıyor. Bir, bir de gönül manasında iç dünyası, iç alemi efendim iç benliği manasında kullanılıyor. İşte bu gönüller de paslanır. Yani insanın içi kararır, paslanır. İnsanın iç dünyası pislenir, kirlenir demek. İnsanın gönlü efendim tatsızlaşır demek. Gönlüm kırgın, sana gönlüm kırgın. Bugün canım bir şey istemiyor. Efendim canım sıkılıyor. Canım daralıyor. Canım böyle istedi. Can kelimesiyle de bazen ifade ediyoruz. İşte bu kalplerde kararır, paslanır. Suya neme, rutubete maruz demirin paslandığı gibi dedi. Efendimimiz. Ya Resulullah. bunun üzerine denildi ki ey Allah'ın Resulü ve ma çilâ bu kalpler paslanırsa, gönüller kararırsa, pas tutarsa bunun cilalanması nasıl olacak? Demir yağlanıyor, pas sökücüler sürülüyor, efendim cilalanıyor. Efendim, paslanmış olan bir makine aksamı cilalandıktan sonra tekrar kullanılır hale geliyor. Makası falan biraz açıkta bıraktığınız zaman güzelim makasınız. Oo, bakıyorsunuz, bu son yanında rutubetlenmiş. Hemen paslanmış. Ama Hemen yağ getiriyorsunuz, makine yağ sürüyorsunuz, siliyorsunuz, tekrar temizleniyor. Yani bu kalpler paslandığı zaman bunun cilalanması ne suretle olacak? Nasıl cilalanabilir? Pası nasıl gidebilir? Ya Resulallah diye soruldu. Neyle e, cilalanacak kalpler? Durlanacak, pırıldayacak, çalışacak, iç dünyası insanın aydınlanacak. Nasıl olacak bu? Kesretü zikril mevti. Ölümü. <gülüyor> anmanın çokluğuyla. Ve tilavetil Kur'an'ı Kur'an-ı Kerim okumanın çokluğuyla. Evet. iki şey, iki ilaç, iki efendim e, tedavi çaresi söylüyor Peygamber Efendimiz. Birisi ölümü çok düşünmek. Evet. Ölüm hepimizin başında. Hepimiz mutlaka bu ölüm denilen olayı yaşayacağız. Her hayat sahibi bu hayat elinden giderken ölümle karşılaşacak. Ecel şerbetini herkes içecek. Çare yok. Adem oğlu ölümlü tü türemiş. Yani diye eski Türkçe metinlerde de böyle geçiyor. Yani e, ne yapalım? Öleceğiz. E, ne yapmak lazım o zaman? Ölüm tabii insanı üzüyor, korkutuyor, heyecanlandırıyor, efendim telaşlandırıyor. Eyvah, öleceğiz. Tabii öleceğiz. Ama nasıl sen böyle tabii tabii tabii öleceğiz diye biliyorsun. Benim yüreğim ağzıma geliyor hocam. Sen niye böyle bunu çok tabii bir şeymiş gibi söylüyorsun? Tüylerim diken diken oluyor. Ağzımın tadı kaçtı efendim. Şimdi bak neşem gitti falan. Evet yani neşemiz gitse de e, ölüm denilen bir olay var. Bu bilginin sonucu nedir? İslam'da tasavvufta efendim ölüme hazırlanmaktır, ölmeden evvel ölmektir. Yani bu sözü çok edebiyatçılar söylerler. Yani Arif'lerin sözünden almışlar, kitaplara girmiş ama dinleyenler, söyleyenlerin e, yaşadıkları manaları, efendim, duyguları acaba bu sözleri duyunca e, duyabiliyorlar mı, yaşayabiliyorlar mı? Ölmeden evvel ölmek demek? Yani ölecekmiş gibi tam hazırlıklı olup, huzur içinde canını verecek kadar her işini halletmiş olup, yüzü at, alnı açık olup, olup Cenab-ı Hakk'ın kavuşmasına, Cenab-ı Hakk'a kavuşmaya, ruhunu tesleme, can atmak Efendim, ve öldükten sonra kendisine neler sorulacak dünyadaki sorumluluklarıyla, hayatıyla ilgili onların cevabını hazırlamış bir insan olarak, hayatında görevlerini yapmış bir kimse olarak, Efendim müşteri olarak o oh, gözü arkada kalmadan böylece e, ölebilmek bir gül bahçesine girercesine efendim böyle isteyerek canını Allah yoluna verebilmek eda edebilmek efendim ölümden korkmamak ölümü böyle e, güzel karşılayabilmek ölümü sevebilmek efendim ölümün aslında güzel bir şey olduğunu, dostu dosta kavuşturacak bir olay olduğunu, efendim, perdelerin kalkacağını ölümle, sevgilinin bulunacağını, sevgiliye kavuşulacağını sağlayacak olan bir kişi olarak ölümü sevmek, ölümü e, istemek. Bu e, arif insanların, mübarek insanların, evliya Allah'ın çoğunun böyle duyguları var. Ya Rabbi artık bugün canımı lütuf edip alsan da ben de sevdiklerime kavuşsam şu ayrılık bitse diyenler var her akşam yatağına yatarken. Şimdi tabii e, ölümü çok düşünen insan hırsızlık yapmaz, arsızlık yapmaz, güçsüzlük yapmaz, tembellik yapmaz, gevşeklik yapmaz. Efendim, öleceğim diye hazırlık, hazırlığını tam yapar. Efendim Ahirette ölümden sonra mahkeme-i kübra var. Mahkeme-i kübraya hazırlanır. Onun için Peygamber Efendimiz ölümü çok sikretmeyi hem bu hadis-i şerifte işaret buyurmuş, çare olarak, ilaç olarak kalbin pasının gitmesi için. Evet kalbin pası gider, insan ölümü çok andığı zaman şöyle süfli duygulardan sıyrılır kıskançlıklardan, düşmanlıklardan kendisini sıyırır. Hakiki bir Müslüman olarak nasıl yaşaması gerekirse öyle yapmaya yönelir. İyi bir insan, salih bir kul olur. Melek gibi olur. Efendim, e, böyle pırıl pırıl olur. Herkese iyilik yapmaya çalışan bir insan olur bu. İşte ölüm düşünmekten olur. Ölümü düşünmeyen insanlar da vur patlasın, çal oynasın efendim yaşarlar, yaşarlar birden ölüm gelir. Ansızın e, Yahya Kemal'in dediği gibi bir tel kopar, ahenge bediyen kesir. Yani çaldıkları sazın teli koku ahengin kesildiği gibi hayat birden Bilden biti verir, hazırlıksız yakalanır, suç yakalanır ve tabi ahirete çok perişan şekilde gider. Birisi bu. ikincisi de ilavet Kur'an. Kur'an-ı Kerim okumakta kalbin pasını giderir. İmanla, Allah'ın keramını okuyorum diyerek, saygıyla, anlayarak derinlemesine Kur'an-ı Kerim okuduğu zaman kalbinin pası gider, iyi Müslüman olmaya azmi artar, Efendim içi dışı nurlanır. Hanım Kur'an ehli ondan sonra e, ertesi gün hayırlı işler yapmaya yönelir. Yani Kur'an-ı Kerim'in istediği Müslüman olma, istediği yönde çalışmalar yapmaya yönelir. Kur'an-ı Kerim insanı Kur'an-ı Kerim'i okumak, manasını anlamak kurtarır. Şimdi bana e-mail ile soru sormuşlar. E, bakıyorum Müslümanım diyen, Müslüman olduğunda hiç şüphe etmiyorum husumun diğer insanların sorularına efendim Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorlar. Delil olarak zikrettikleri ayetin kendilerinin düşündüğünün aksini söylediğini anlayamıyorlar. Kur'an okumadıklarından, dikkatli izlemediklerinden, manayı iyi takip etmediklerinden, işin iç yüzünü bilmediklerinden ondan sonra başkalarını da suçluyorlar. Ya bu öyle söylemiş bu sözünden dolayı terbiye etmesi gerekmez mi? Gerekmez. Çünkü sen yanlış biliyorsun mücü. Sen yanlışsın. Onun söylediğinde bir yanlışlık yok. Senin sözünde yanlışlık var. Neden? Çünkü sen Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorsun. Kulaktan dolma bazı kulaktan dolma bazı bilgiler kulağından girmiş içeriye. Sen de onun doğruluğunu, hudutlarını hiç incelememişsin. Kendine göre bir efendim İslam anlayışın var. O anlayışın dışında daha derin, daha samimi daha böyle müttefihane, daha arifane böyle bir yaşamla karşılaştığın zaman irkiliyorsun, şaşırıyorsun. Senin maddi materyalist efendim, sati yaşamına uymadığı için irkiliyorsun ve onu yanlış sanıyorsun. Albuki sen yanlışsın. Yanlış yolda olan, yanlış kafada olan sensin. Bu nereden kaynaklanıyor? Kur'an'ı bilmemekten. Onun için Kur'an-ı Kerim'i çok okuması lazım Müslüman'ın. Seviyor madem. Seviyordur, inkar etmiyoruz. E, Müslüman madem tamam, Müslüman olduğunu da kabul ediyoruz. İnanıyorum ki Müslüman, o sözler ondan çıkıyor ama Müslüman ama Kur'an okumamış, Müslüman ama Kur'an doğru mu bilmiyor, Müslüman ama itikadından haberi yok, Müslüman ama efendim el Sünnet itikadıyla şeyle efendim zıt düşecek fikirlere kanaatlere saplanmış kısa aklıyla. E, İlerikleri konuşuyor. Hiç olmasa o konularda konuşma. Yani ben şuna benzetiyorum. Bir insan eğer televizyonu bozulursa, şunun arkasını bir açayım, şöyle bir tamir etmeye kalkışayım der mi? Demez. Bilgisayarı bozulursa, arkasını açayım tamir edeyim der mi? Demez. Neden? Televizyonu bilmiyor, bilgisayarı bilmiyor. Uzmanını çağıracak veya uzmanına götürecek. O açacak. Şamasına bakacak. Tamirini o yapacak. Bir aletleriyle ölçecek plan. Yani bilmediği yere elini koymuyor. Bilmediği aletin arkasına açmıyor. Bu güzel. İşte bu saygının, bu efendim haddini bilmenin dini konularda da olması lazım. Dinini bilmeyen insan, dini konularda konuşmamalı, araştırmalı, bilene sormalı. Efendim, böyle başkalarını suçlamamalı. Bilmiyorsun kardeşim. Yani yani işin, o konunun mahiyetini bilmiyorsun, yanlış bilgilerle, yanlış yönde, yanlış cephede efendim, yanlış işler yapıyorsun. Onun için Kur'an-ı Kerim'in Müslüman'ı çok okuması lazım. Tabi kimseyi üzmek de istemiyorum, kırmak da istemiyorum. Aferin, Müslüman olmak büyük bir nimettir. Ee, İslam'la ilgilenmek, İslami konularla ilgilenmek bu da bir canlılık alametidir. Efendim, o halde bir şey kalıyor, Kur'an-ı Kerim okuyup, Kur'an-ı Kerim'den gerçekleri öğrenmek. Ana kitabımız, her şeyimizin kaynağı, ilmimizin, irfanımızın, itikadımızın, tasavvurumuzun, ahlakımızın, efendim, her şeyimizin kaynağı Kur'an-ı Kerim. Onu güzel okur. Tam anlarsak o zaman Kur'an-ı Kerim'e sarılan kurtulur. Tabi Kur'an-ı Kerim'in tam anlaşılması için de Resulullah'ın, hadislerinin tam öğrenilmesi lazım. İşte burada karşımda çıkıyor. Zaten Resulullah Efendimiz de Kur'an-ı Kerim öğrenmeye teşvik ediyor. Kur'an-ı Kerim de Kur'an-ı Kerim'i anlamak istediğiniz zaman sizi Resulullah'a gönderecek. Diyecek ki, beni iyi anlamak istiyorsan eylemlerimiz muhammed Mustafa'nın sünnetini iyi öğren, onun sünneti Kur'an-ı Kerim'in en güzel uygulamalı açıklaması demektir diye insan sünneti i ya de oradan saygısı artacak kuran okuyunca sünnete bağlanacak sünneti okuyunca kuranı daha iyi öğrenecek İkisi birbiriyle çünkü iş işe efendim e, ve ikisi birbiriyle bir bütün teşkil ediyor birisi ötekinin efendim genişletilmiş uygulamalı şekli ikinci hadis-i şerif aynı sayfadan buyurur ki efendimiz dinle yesbi re riayi şirkun İnne men ada veliyan bilâhi, fakat barzallaha bil muharbe. İnne Allah yuibul ibrar el adkia el akhia el zine, ıza kabu, nem yuftekdo ve in hadaru nem yudal ve illem elem yurakdo. Mesabiyul huda, yaxrujune min kullu ibrar muzlime. E, İbn-i Mace'den Muaz e, radıyallahu anh İbn-i Mace rivayet etmiş, oradan alınmış bir hadis-i Efendim e, bunun başka rivayetleri başka hadis kitaplarından rivayetleri de duymuşsunuzdur. Peygamber Efendimiz bir cümleyle başlıyor bu mübarek hadisine İnne yesire riyâ-i Riyanın azı muhakkak ki şirktir. Azı dahi şirktir. Riyâ ne demek? rıya, rea fiilinden efendim mastar efendim fial vezlinde göstermek demek. Yani yaptığı ahiret amelini gösteriş için yapmak. Hakiki duygularla ihlasla değil de başkalarına gösteriş olsun diye başkalarının dikkatini çekmek başkalarından menfaat, dünyevi menfaat sağlamak maksadıyla, itibar kazanmak maksadıyla yapmak. Şimdi bunun azı da çoğu da doğru değildir. İnsan, Müslüman bir ibadeti sırf Allah için yapar, buna ihlas deniliyor. Yani amelin, icraatın, ibadetin halis muhlis Allah için yapılması. Bunun karşılığı da efendim yaptığı ameli Böyle bir niyete yapmıyorsa, bir başka art niyetle, kötü maksatla gösterişin yapıyorsa buna da riya diyorlar. İhlas ve riya birbirinin mukabele olan iki kavram alıyor. İhlas makbul, riya merdut. Makbul değil. E, riyanın azı bile, efendim az bir riya bile şirktir. Çünkü Allah'tan korkmuyor. O gösterişle dikkatini çekmek istediği insandan korkuyor adeta. Ee, onun fikrini, alkışına veya teveccühüne itibar ediyor. Halbuki Allah'ın teveccühüne itibar etmesi da Demek ki Allah'a şirk boşuyor. Riya oldu mu burada şirk vardır. Riyakar olmayacak Müslüman, hadis muciz olacak. Sırf Allah rızası için yaptığı için. Bu önemli bir şey. Yani riyadan kaçınmak, ihlaslı olmak, amelleri, ibadetleri her yaptığı işi sırf Allah rızası için yapmak. Onun için bizim büyüklerimiz buyurmuşlar ki ilahi, en de maksudi böyle daha Ya Rabbi, benim maksudum sensin. Ben senin rızanı kazanmak için yapıyorum her yaptığım işi. Bu çok önemli bir şey. Hepinizin evinde bu layhanın olması lazım. Yakasında böyle bir rozet takılı olursa iyi olur. Ve inlemen ada veliyen yendilah. Kim Allah'ın bir velisine düşmanlık yaparsa, fakat parazallağa bil muharebe. Sanki Allah'ın karşısına çıkıp Allah'a meydan okumuş, muharebede çık karşıma da seninle savaşacağım demiş gibi olur. Şeyde barize, mübarese demek e, düşmanlardan karşı karşıya iki ordu çıktığı zaman düşmandan er dileyip çık karşıma seninle çarpışacağım diye meydan okumak. Buna mübareze, mübareze deniliyor. Böyle yapana da mübarez deniliyor. Yani iki tarafta düşman orduları. kullanıyor. E, Karşıda efendim, böyle tarafın ordusu bu tarafta taf bağlamışlar. Birisi çıkıyor atıyla dıgıdık dıgıdık ön tarafa. Var mı benimle çarpışacak işinizde bir adam diye ertiliyor. Onun, onun üzerine karşı taraftan da dıgıdık dıgıdık birisi çıkıyor çarpışıyorlar. İki taraf seyrediyor. Böyle bir efendim tarihi efendim adet eskiden olan bir şey. Allah'a böyle harpte mübareze teklifi yapmış gibi olur. Efendim... Çık karşıma da seninle çarpışacağım demiş gibi olur. Allah'ın bir sevgili kuluna, mübarek velisine düşmanlık eden. Evet. Allah'ın sevgili kullarını aramak lazım. Bilmek lazım ve efendim sevmek, saymak lazım. Kalbini kırmamak lazım. Büyükler buna çok dikkat etmişler. Şimdi bu devirde efendim e, ihlaslı mümin kimseye amansız bir düşmanlık var efendim. Hepsini kötülemek için var gücüyle çalışıyorlar ama öbür tarafta Formanda bin kişi efendim, intihar etmiş, bunların başındaki herifler ne biçim heriftir diye bir şey demiyorlar yani. Tıs orada ses çıkmıyor. Müslümanlarla böyle bir şey var mı? Yani bu e, Müslüman ihlaslı e, insanların ne kadar güzel şeyler yaptıkları ortada değil mi? Yani küçücük bir şey yapan kimseye teşekkür ediyoruz. Bu mahallemizdeki bu çeşmeyi yaptırmış, bu mescidi yaptırmış, burayı vakfetmiş, şurayı mektep yapmış, şurayı medrese yapmış, şurayı efendim ham yapmış şurasını yolcuların şey yapması için kervansaray yapmış. Allah rızası için yani bunların bir teşekkür tarafı yok mu? Bu iyi niyetle yapılmış şeyler. İyiliğin anlaşılması, fark edilmesi ve takdirle karşılanması ve teşekkür edilmesi lazım. Yani teşekkür borcu var iyiliği yapana karşı o iyilikten istifade eden herkes Suyu içiyorsun. Bu çeşmeyi kim yaptırmış? Nerelerden getirmiş suyu? Allah razı olsun yaptırandan diye. Tabi Allah zaten onun mükafatını verir ama senin de teşekkür, borcun var. Şimdi Allah'ın dostunu efendim, düşman ediniyor. Millet saldırıyor. Allah'ın dinini düşman ediyor, saldırıyor. Sapık efendim fikirler, inançlar, felsefi, e ekoller, yollar, mezhepler Alkışlanıyor. Televizyonu açıyorsunuz. Ben Bavus-ı açıyorum. Efendim bakıyorum e, kanallara. insanlar ne kadar tesbariyleşmişler. Bunlara hiç tenkit yok. Bunlar hepsi tabii karşılanıyor. Çağdaşlık deniliyor. Olabilir deniliyor. Anlayışla karşılanıyor ama Müslümanın güzelliklerine saldırılıyor. İslam'ın güzelliklerine veya Müslümanca yaşayan bir insanın güzel davranışları teşekkürle karşılanıyor. Bir de düşmanlık ediyor. Bu da önemli. Demek ki Allah'ın iyi kullarını bileceğiz. Allah'ın iyi kulları, evliyası, velileri nereden bilinir? Tabi anlaşılır ama anlayacak da yani mücevherin de kıymetini kuyumcu anlıyor. Bazen sahte şeyleri millet alıyor. Çarşıda, pazarda 5 kuruşluk, 10 kuruşluk şeyleri 5 para etmeyen şeyleri kanıp alıyor. Bazen mücevher diye aldıkları da sahte oluyor. Hakikasını mücevher Yanındaki uzman biliyor, yani kuyumcu biliyor. Evliyanın da hakikesini bilmek için tabi e, biraz uzman olmak lazım. Evliyanın hakikisi efendim kendisini gördüğün zaman Allah hatırlanan kimsedir, Hali Kur'an'a uyan kimsedir, Peygamber Efendimizin yolunda yürüyen kimsedir, tam Müslümandır, efendim Allah için seven. Kızılacağı zaman da Allah için kızan kimsedir. Öyle e, sessiz sedasız da değildir Allah'ın sevgili kulları. Bazen de çarparlar edepsizleri. Evet. Bunu böylece öğrenmek için gayret edelim inşallah. Allah'ın iyi kullarını arayalım. Allah iyi kullarla buluştursun, iyi kullarla dosy cümlemizi. Kötülerden, sahtekarlardan daha ayırsın. Ahir zamana doğru 30'a yakın deccal çıkacak diyor Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde. Bu, ve bu deccaların her birisi de kendisini Resulullah sanacak diyor. Hem deccal, Allah'ın en sevmediği, Allah'ın dininin karşısında kimseler, hem de kendisini Resulullah sanacak. Şu hale bak, şu mantığa bak, ne kadar insanlar kendi kendilerini bile kandırıyorlar. Tabii başkaları da kanıyor. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْاَبْرَاهَ الْاَتْقِيَا الْاَخْفِيَا Allah-u hiç şüphesiz diye buyuruyor Peygamber Efendimiz, iyi kulları, müttakî kulları ama gizli kulları sever. Şimdi ebrar, ber kelimesinin çoğulu ebrar, iyi olan, herkesi iyilik yapan, özellikle anne babasına itaatli olan efendim, kimselere ber derler, ebrar iyi kullar demek. etkıya takî kelimesinin çoğuludur, yani müttakî demek. Yani Allah'tan korkan, şüpheli de, dinin yanına bile yanaşmayan, haramlardan sakınan, cehenneme düşmekten uzak duran, efendim, mütteki Müslüman. Allah onları sever ama bir de bir sıfatı daha var. Bu iyi kullar hem Allah'tan korkan, haramlardan, günahlardan sakınan kimse olacaklar, etkiya olacaklar, hem de affiyya. Öyle gösterişli, şatafatlı, efendim, yaldızlı, reklamlı, efendim, filan değil de sessiz eden, kenarda duruyor, anlayan anlar kıymetini, ama ortada cazgırlık yapan efendim bazı kimseler dolaşıyor. Aslında onlar din yolunun haramileri, efendim insanları kandırıyorlar işte. Ondan sonra ormanlarda bin kişi öldü, bilmem ne mennefilen öyle, efendim e kananlar da sonra çok fena oluyor. Kanmamaya da dikkat etmek lazım. Allah Teala cizli haramlardan, günahlardan iyi, sakınan iyi kulları sever. Demek ki gösterişi sevmiyor. Öyle e, mütevazı genelde saklı duranları sever. Ellezine bunlar öyle gizlilerdir ki izâgâ bu orada olmadıkları zaman bahşiş konusu, mahalde bir yerde olmadıkları zaman, nem yuhtakadu aranmazlar. Ya bir beyefendi vardı, nerede kaldı filan diye itibarlı bir insan oldu mu herkes arıyor da yani bunları kimse aramaz. Neden? Çünkü ahya'dan gizli. Onların evli olduğunu kimse bilmiyor. E, halinden tahmin etmiyor. Onun için yoksa orada aramıyorlar. Ya falanca nerede kaldı demiyorlar. Arayanı, soranı yok. Seveni, bileni yok yani. Sonra, efendim e, ve in hadaru eğer orada mevcutlarsa aralarındaysa insanların e, lem yud av ve lem yurahu. Davet olunmazlar. Gel bizim düğünümüz var bu akşam. Toplantımız var. Ziyafetimiz var. Sen de buyur denmez. Davet olunmazlar. Ve kıymetleri bilinmez. Demiyor rafı. Bilinmiyor. Adam kenarda sessizce kalıverir. Halbuki Allah'ın asıl veli kulu o. Asıl davete çağrılacak olan. Baş tacı edecek olan. Baş gücü oturacak olan o. Elimi öpecek olan o. Duası alınacak olan o. Kıymeti bilinmez. Vesabihul huda. Bunlar böyle gizlilerdir ama hidayet kandilleri diller. Yani e, etrafı aydınlatır. Bunlar hidayet saçarlar. İnsanlara doğru yolu gösterirler. İmleri doğru yolda yürüdükleri gibi. Hidayet yolunu da aydınlatırlar. İşte Allah'ın sevdiği doğru yol budur diye. Efendim belli olur onların hallerinden, sözlerinden, tavsiyelerinden. يَخْرُجُونَ مِنْكُلُّ kabra اَمُزْلِمَ Efendim her efendim tozlu topraklı karanlık yerden çıkarlar. Yani kapra, ahber, yani kubarlı, tozlu topraklı efendim, yer, mıntıka, zaman, e, muzlime, karanlık manasında. Böyle e, tozlu topraklı karanlık e, zamanlarda çıkarlar, hidayet yolunu aydınlatırlar, efendim, tozlu topraklı karanlık yerlerde çıkarlar, yani karmakarışık hakkın, batılın bilinmediği diyelim böyle yerlerde çıkarlar, doğru yolu gösterirler. Yani Allahü Teala Hazretleri onları hidayet kandili yapmıştır. Efendim hakkı onların yanında görürsün, davranışlarından görürsün. Onun yol, onların yanında gidersen kazanırsın. Öyle yapmazsan aldanırsın. Allah'ın sevgili kulları öyle işte. allah Teala Hazretleri bu özellikleri vermiştir. Bunları sevmek lazım. Bunlara düşmanlık yapan da tepe takmak gider. Evet. Üçüncü hadisi şerifi de okuyalım. Bu ikinciyi de sohbetimiz tamamlansın. Inne yevmel ifneyni vel hamisi yagfirullahu fihima likülli müslimin illa mühtecireyni ya <Gülüyor> koydu ta huma hatta yesrah gibni maşe yine Ebu Ömer e Radiyallahu Aleyh'ten Muhakkak ki yemeği isneyin. <Gülüyor> yani pazartesi günü ve yani perşembe günü. Pazartesi perşembe günü. Yağfurullah Allah mağfiret eder fiha bu iki günde pazartesi perşembe gününde likulli müslimin her Müslümanı mağfiret eder. Pazartesi, Perşembe günü Müslümanların mağfiret gündür. Hatta Peygamber Efendimiz pazartesi, Perşembe günlerinde oruç tutarmış da, oruç tutuşunun sebebini de izah ederken bugünlerde kulların amelleri Cenab-ı Hakk'ın dergahına arz olunur. Ben arz olundu vakit oruçlu olmayı o bakımdan tercih ediyorum ve ondan oruç tutuyorum buyurulmuş. Böyle o bakımdan bugünlerde oruç tutmak da iyidir. Çünkü oruçluyu sever Allah, mükafatı da bol olur. Bağışlar Demek ki pazartesi, perşembe kulların bağışlandığı günler imiş. Bunları bilelim, sevinelim. Mümkünse pazartesi, perşembe oruçlarını tutalım. Oruç çok güzel bir ibadet. Hem sağlık kazandırıyor insana hem kalbini nurlandırıyor. Her yönden gayet faydalı bir şey. Allah-u Teala Hazretleri oruçluya bir gayri istat mükafat veriyor. O mükafatları da kazanmak için, almak için olmalı iyi tavsiye ediyorum ben şahsen başka hadislere dayanarak. Ama burada bir noktaya işaret ediyor Peygamber Efendimiz. Her Müslümanı mağfiret ederdi de illa mühtecireyn birbirinden küsüp alakayı kesip uzaklaşmış. iki Müslümanı affetmez. Dargınları affetmez demek yani. Arası açık olup da birbirinden uzaklaşmış, küsmüş, darılmış Müslümanları affetmez. Ne der? Buyurur ki Ey melek Ey bunların mağfiretini yazan melek vazifeli melek onları bırak. Bu ikisini bırak. Yazma bunların mağfiretini hatta daha, efendim bunlar sulh oluncaya kadar birbirlerine efendim el uzatıp barışıncaya kadar bunları bırak der Cenab-ı Demek ki Pazartesi Perşembe Müslümanların af günüdür, mağfiret olunma günüdür Allah tarafından. Allah mağfiret eder. Efendim biz oruç tutarak bu mağfireti kazanmak için biraz daha kendimize çeki düzen vermiş olalım. Ama dargın olanları affetmez. Dargın olanlar için Allah-u ederim. bunları bırakın. Bunları affetmiyorum. Bunları çıkartın. Affedileceklerin listesinden diye ayırttır Allah. Bu halde ne yapmamız lazım? Aziz ve sevgili kardeşlerim Dargınsak, biz kimselerle dargınlığımızı düşünelim, gidelim el uzatalım, barışalım, bu dargınlıkları atalım bir kenara. E bazen, e, hocam ben barışmak istiyorum, adam suratını çeviriyor, barışmıyor benimle, tamam. Yani sen barışmak istiyorsan, el uzatıyorsan, sen kurtulursun. O suratını çeviriyorsa, elini efendim, uzatmıyorsa, sorumluluk ona kadar. ama... Ben, ben Allah rızası için dargınlıktan vazgeçiyorum. Hadis-i şerifi duydum. esat hocam okudu. Ben de efendim dinledim. Allah rızası için geldim. Efendim dargınlığı bırakma. Efendim barışma teklif ediyorum. Benim yanına bunun için geldim dersin. Kabul ederse eder, etmezse sorumluluk bana gider. hem açayı kurtarmış olursun. Allah-u Teala Hazretleri nefislerimizi yenip Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun hareket etmeyi her yerde hepimize her zaman nasip eylesin. Allah dünya ve ahirette efendim, bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü hayırlara sizleri, bizleri, sevdiklerimize beraber ertesin ve subahiyar eylesin. Aleyküm Rahmetullahi ve Aleyküm.